أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك ربهم يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم او يلبسكم سيا ومذيقاتكم بأس بعض نظر كيف نصرف الهيات لعلى هم صدق الله العظيم Allah membarene Kur'an-ı Azim'i bariklena fi'lhamdülillahi rabbil ve azim afiyet bende bulunan hastalıklar iltihaplı romatizma ve Behçet hastalığı tabii şeker de birleşiyor ondan dolayı 2-3 gündür zorla duruyorum. Ağır kesicilerle, onların tesiriyle yani durabiliyorum. Tabi ağır kesicilerken sizin gibiler değil. Ağır ilaçlar, ağır iğnelerle durabiliyorum. Onun için yine şimdi iyiyim işte fakat öyle hazır bekliyorum. iğne, ilaç size konuşacak kadar Allah Teala bana müsaade eder. Ama velakin tadım tuzum olmayabilir. Hastalığımı baştan beyan edeyim. İnşallah. allah Teala ve Tekeddes Hazretleri bizlere ibadet ve taat ve dinle hizmet yolunda kuvvet ihsan eder. Sıhhat nasip eder. Evet. Demek bize hastalık yaraşıyor, yarıyor. Mevlada onu ihsan ediyor. Rabbimizin verdiğinden razıyız. Elhamdülillah. Ala kulli hal. Şimdi Nehravan vakası Nehravan vakasını Efendim Eee anlatıyoruz Bunlar Efendim Hazreti Ali Efendimize karşı gelenler Onun adamlarından Başta oldukları halde Ahdini bozanlar Biatından Çıkanlar Hazreti Ali Efendimiz Eee İbn-i kendisini efendim şehit etmesinde e, darbesinden sonra biraz yaşamıştır. Ve vasiyetinde şunları buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kendisinden sonra ümmetinin ihtilafa düşeceğini bildirmiştir. Ee, kargaşa çıkacağını, ne çıkacağını bildirmiştir. Ve bana efendim ahdi bozanlarla yoldan çıkanlarla harp etmemi emretmiştir. Dolayısıyla dolayısıyla bu başıma gelecekleri de bana haber vermiştir. Hazreti Ali Efendimiz de hepsiyle harp etmiştir. Biliyorsunuz Cemal Vakası'nda ahit bozma meselesinden dolayı kaynaklanmıştır. On sonra Sıfın Vakası'nda yine Hazreti Muaviye ve adamlarıyla bir muharebe vuku bulmuştur. Ondan sonra da hepten yoldan çıkanlar hariciler. Haricilerle de cihad etmiştir. Son olarak onların üzerine yürmüştür ve benim bu şekilde öldürüleceğimi şehit edileceğimi bana haber vermiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kere sordu Hazreti Ali Efendimiz'e men eşkal evvelin evvelki ümmetlerin en bedbahtı en şakisi en mahrumu kimdir Hazreti Ali Efendimiz Buyurdu Ak ne akati. Deveyi boğazlayandır. Hangi deveyi? salih Aleyhisselam'ın Selam'ın devesini bu ayetle sabittir. Evet, idim ba'se eşkaha. Ee, ümmetlerin en şakıyısı, en kötüsü, en bedbahtı olan adam salih Aleyhisselam'ın Selam'ın kavmi içerisinde atıldı ortaya ve kudretten çıkan, kayadan çıkan deveyi ne yaptı? Kesti. Bu evvelki derslerde anlatılmış bir hadisedir. Bu kişi hakkında, Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde ne buyuruyor? Eşka. Eşka demek en bedbaht. Eski ümmetlerin içerisinde. Ve sonra sordu ki, Men eşkal ahirin. Sonrakilerin, yani bu ümmetin en kötüsü, en kim kimdir? kimdir? Hazreti Ali Efendimiz burada Allah ve Resulü alem, Allah ve Resulü bilir. Çünkü eski ümmetlerle ilgili haber Kur'an'da var, onu biliyor. Ama bu ümmetteki en, en şakı kimdir, kim olacaktır? Henüz daha olmamıştır zaten o vakit. Onu, ilmini Allah ve Resulüne havale etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdu ki, katilüke, seni şehit eden adam. İşte i̇bn Mülcim denen melun, efendim, bu kişi. Bu ümmetin en kötüsü olma unvanını almıştır. Dolayısıyla e, Mülcüm Hazreti Efendimiz'e e, darbe isabet ettirdiğinde sabah namazına değil mi? Çıkarken sabah namazı yolunda Hazreti Ali Efendimiz ne buyuruyor? Bu işin bana isabet edeceğini Resulullah bana haber vermişti. Ve Muaviye ve oğlu Yezid'in hükümdar olacağını e, malik olacağını saltanata sahip olacağını da bana bildirmişti. Tabi Hazreti Muaviye radıyallahu anh'a Resulullah vermiş, kendisi de bildirmiştir. O önümüzdeki hadislerinde okuyacağız. Ona intikal edeceğini. Tabi oğlu Yezid'e de kalacağına İsmiyle değil de e, diğer hadis şerifler okunacak. Onlar da Ümeyye oğulları diye e, geçiyor. Orada tabii en kötüsü Yezid olması hasebiyle artık o bayraklaşmıştır o Emeviler içerisinde bedbahtlıklar. Dolayısıyla bunları da bana haber vermiştir. Ama bunların hepsi nedir? Başa gelecek kaderlerdir. Ezelde yazılmışlıktır. Hazreti Muavi Efendimiz Efendi Hazretleri Den duymuştum. Medne-i Münevvere'de çok seneler evvel, bizde evvel efendi hazretlerimi zannediyorum, ilk haçında ilk haçında belki de ben doğmadan evvel 60'larda e, gittiği gemiyle gitmişti. İlk haçında orada Medine i çok alimlerle o zaman bir Yaşlı zatlar, çoğu sonra vefat eden zatlarla görüşmüştür. Onlardan birisi de Bafikî Hazretleri Abdullah Bafikî olabilir. Efendi Hazretlerinden birkaç kere duydum. Bu zat orada kütüphanenin müdürüydü. Çok alim bir zat idi. hazret Muaviye hakkında konuşulmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kere Hazret-i Muaviye bize, senin neslinden zürriyetinden benim zürriyetime zarar gelecek. Yani diye Yezid'in yapacaklarına efendim işaret buyurunca Hazret-i Efendimiz kılıcı çekip e, müsaade edersen keseyim zürriyetimin hepsini. Senin zürriyetine bir zarar gelmesin. Buyuracak kadar efendim Resulullah Efendimiz'e itaatkar olmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olmaz. Ve kâne emrullâh takdir ile ilâhî cereyan edecektir. Ezelde yazılan şey zaten olmuş bitmiştir yekdi Biz burada bir önlem alamayacağız ama böyle bir şey olacağını sana bildiriyorum. Buyurmuşlardır. Yani dolayısıyla bunlar bak Hazreti Ali Efendi'nin vefatından evvel bunları Resulullah (S.A.V.)'e haber verdiğini bildiriyor. Tüm meyasiru beni Mervan sonra Mervan oğullarına intikal edeceği ve babadan oğla kalacağı miras gibi yani halifelik kalkıp saltanata döneceği ve ila Beni önce Emevilere bu işin kalacağı, tüm meyla Beni Abbas, sonra Abbasilere, Abbas oğullarına kalacağı. Hepsini bak. Tarih bendi vefatını ve söylüyor. Olacakları bitecekler. Ve ranit turbetelle yuktelu bi el radıyallahu an hatta oğlum Hüseyin'in şehit edileceği toprağı bile bana göstermiştir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ''Dekhele aleyye melekün, lem yedhul aleyye kablâ, dekhele aleyye'l beyte, melekün, bugün bir melek geldi evime, bundan evvel hiç o melek gelmemişti gökten, ilk görüyorum, ve bana buyurdu ki, ''İnnebneke Hüseyin hâdâ maktûlûn, bu senin torunun oğlun yani, torunun oğludur. bu torunun Hüseyin şehit edilecektir.'' diye bana haber verdi, ve bana o toprak pembe bir toprak Kerbela toprağı e, Kerbela'dan alınmış bir kırmızı toprağı bana gösterdi diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman ağlamıştı. Hatta annelerimizden biri o vakit yanında bulunan niye ağlıyorsun deyince işte Torunumun şehit edileceği toprağı getirdiler bana gösterdiler diye ağladığını bildirmişti. O toprağı Hazreti Ali Efendimize de göstermiş. Bir parça oradan gelmiş Kerbela toprağını. Bu hadis-i şerif sadece Ahmet İbni müsnedinde geçiyor. Dolayısıyla e, bunlar e, tabii bu arada biraz şiaların da e, karıştırdığı rivayetler olabileceği için insanlar bu hususta biraz ihtiyatlı olmak zorunda. Ehl-i sünnet mesela acem palavrası mıdır, şia hurafesi midir, katma mıdır, uydurma mıdır diye rivayetlerde biraz ihtiyatlı olunması gereken konulardır ama biz size söylediğimiz rivayetler mutlaka ehl-i sünnet kaynaklarına Yeran rivayetlerdir. Evet. Şimdi bu haricilerin meselesinin Hazreti Ali Efendimiz'i şehit eden bunlardandır. Bu hariciler evvelce Hazreti Ali Efendimiz'in ordusunda bulunan kurra, hafız ve ibadet ehli çok ibadet yapan, aşırı ibadetli kimselerdir. 10.000 bin küsür kişi 5-10 kişi değil. 10 bin küsuratı da var. Bunlar efendim Cemel'de bulunmuşlar Hazreti Ali tarafında daha evvelki derste anlatılan. Sonra sıffin vakasında geçen derste anlattığımızda hatırlıyorsanız tahkim meselesi gündeme gelmiştir. Ne? Hazreti Ali Efendimiz'in tarafından, Hazreti Efendi tarafından İki kişi hakem. İki tarafta bir hakem çıkartacak ortaya. O hakemlerin dediğine peşin kabul ve rıza gösterecekler diye. Sonra orada biliyorsunuz Amr İbni bir oyun yaptı ya. Efendim. Bu hakemlik meselesinde bu kişiler havariş denen kişiler dediler ki inil hükmu illa lillah. Hüküm ancak Allah'ındır. Allah'tan başkası hüküm veremez dediler. Peki bu söz doğru mudur? Bu söz doğrudur. Kur'an'da ayettir. Kur'an'ın ayetinde ne diyor? İnili hüküm Hüküm ve yetki, karar verme yetkisi kimseye ait değildir. İlla lillahi. Ancak Allah'a ait. Bu ayettir. Bunu doğru mudur? Daha konuşulur mu bu? Şimdi bu sözü e, niye söylüyorlar? Diyorlar ki Hazreti Ali niye efendim felancayı hakem tayin etti? Yani Hz. Muaviye'nin ne yaptığını boş veriyorlar da Hazreti Ali onlar ona biatlı oldukları için bizim biat ettiğimiz kişi diyorlar. Niçin efendim falan zatı hüküm verme yetkilisi kıldı? Şimdi adına hakem yaptı, ortaya attı. Halbuki Kur'an'da ne buyuruyor? Hüküm ancak Allah'ındır bu başkasının hükmüne Allah'tan gayrinin hükmüne razı geldi demektir dolayısıyla Hazreti Muaviye de zaten diyorlar Hazreti Ali de kafir oldu bak şimdi işte ölçüyü kaçıranın durumu ölçüyü kaçıranın durumu vahimdir Allah her şeyde bize istikamet ve ölçüyü muhafaza nasip etsin evet ifrat tefriti getiriyor yani ileri gitmek sonunda geri kalmayı muciptir. Tabi hani hızlı koşan çabuk yorulur meselesi de buna biraz misal teşkil eder bu söz. Şimdi Hazreti Efendimiz'e dediler ki bu senin adamların senden uzdet etti itizal etti ayrıldı harura denen mevki bir yerdir. Kufede haruriye diye bunlar geçiyor zaten haruriler diye geçiyor. Harura denen yere nüzül e, ettiler oraya yerleştiler. 10 bin küsur kişi Kur'an okuyorlar, namaz kılıyorlar, bir zikir yapıyorlar, bir ibadet yapıyorlar ama öte yandan bütün sahabe kafir. Hz. Ali kafir, Hz. Muaviye kafir, her taraf kafir. Bu nasıl bir saçmalıktır? Şimdi Hz. Ali Efendimiz'e bu sözleri nakledilince Hazreti Ali Efendimiz ne buyurdu? Kelimetü hakkın ride biha batılun söyledikleri söz doğrudur hüküm ancak Allah'ındır ama verdikleri mana batıldır yani doğru sözle eğri manayı kastediyorlar ne demek şimdi hüküm ancak Allah'ındır ama senin Allah'tan hüküm alma yetkin var mı senin sen direkt Allah'la görüşüyor musun He? dolayısıyla hüküm ancak Allah'ındır derken peygamberi de mi devre dışı bırakıyorsun Hüküm ancak Allah'ındır. Allah hükmünü kimin vasıtasıyla açıklar? Rasulü vasıtasıyla. Rasul ne buyurdu? Aleykümü sünnetin ve sünnetil hulefâi râşidîn el-mehdîn el Benim ardımdan halifelerimin sünnetine Hazreti Ali de o halifelerden biri değil mi? Dördüncü büyük halife değil mi? Kamil halife değil mi? Kamil benden sonraki kamil halifelik otuz senedir buyuruyor. O otuz senenin içinde değil mi Hazreti Ali Efendimiz? Mükemmel manada halife. Yani hüküm yetkisi var Resulullah Efendimiz buyuruyor Benim nasıl sünnetim var Dört halifemin de sünnet koyma hakkı var Onların yaptığını da Yapın Dolayısıyla şimdi Hüküm ancak Allah'ındır derken Sen peygamberi de devre dışı bırak Onun halifesini devre dışı bırak Bu ne demektir Sen o zaman bir alime gidersen Bir alime muracaat edip dersen ki Benim şu meselemde fetva nedir Hüküm nedir Böyle bir para elime geçti. Helamdır, haram mıdır? Karıma şöyle dedim. Nikahım geçerli midir? E, boz, Batıl mıdır? Boş mu olmuştur? Gibi meselelerinizle alimlere danışmıyor musunuz? He? Danışıyorsunuz değil mi? Belki de danışmıyorsunuz tabii. işinize gelmiyordur. Onu bilmiyorum. Pek danışıyorum diyen pek çıkmadı. Zaten danışsa da tersini yapmak için mi? Danışıyor? Ne yapıyor belli değil. Adam geliyor... Efendim biz kardeşimle davalıyız, amcamla davalıyız, ortak ortağımla davalıyız. Hoca efendiler bizi fa faslenin, aramızda hakem olun. İşte efendim mahkemeden bir şey çıkartacağını anlasa zaten hocaya gelmez. Oradan gider çöktürür. Evine hacizi yollar, dükkanına hacizi yollar. Hocaya ne acet? Ne zaman anlarsa ki o yol çıkmıyor. Bu da adam da hocanın cemaatidir. Gel hoca efendi ne var? Felanca senin cemaatındır ya. He, he Senin ona etkin var. Senin dediğini dinler. Nereyi dinler? Buna dokunmazsa dinler. Bana hemen gelir hocam. Felanca senin cemaatın. Bana bağlı. Bana bağlı, bana bağlı yok. Benim ipim <gülüyor> zaten çocuktur. O bana nereden bağlı olacak? Buna bağlı. Ben dersem ona ki haklısın. Tamam hoca efendi. Haksızsın dersem bu hozade böyleydi der. Biz bu milleti bilmiyor muyuz? Kaçıncı deniyor? Hocalara hakemlik tayin edip de müracaat edenlerin çoğu olmaz böyle dedi. Aleyhine dönen çıktı gitti. Leyhine olan doğrusun diyor. Valla Peygamber hükmünü beğenmedi bu millet ya. Hazreti Ömer Efendimiz zamanında ne yaptı? Yahudi bile Hazreti Ömer'in şeyine razı olsun haklıydı. E münafık Müslümanım geçiniyor razı olmadı. Değil mi? Onun sırada bir diyor ki Resulullah'a sorduk diyor beni haklı çıkardı diyor Yahudi bu bir de sana soralım dedi. Hazreti Ömer'in tam damarına basıyor. Gitti gel herifin hemen kafayı vücuttan ayırdı böyle. Hemen. Dedi ki Resulullah'ın hükmüne razı olmayan hükmü budur. Faruk oldu bak. Ha. E şimdi hüküm Allah'ındır. Allah'ındır ama kardeşim sen Allah'ın peygamberi misin haşa? E peygamber olmadığına göre kime müracaat edeceksin? Peygambere müracaat edeceksin. E peygamberden sonra kime müracaat edeceksin? Halifelerime diyor e kimdir halife i̇şte dört büyük halife ondan sonra alimler peygamberlerin varisleridir alim derken de tabi en azından bir kabak alır kadar karpuz hıyar seçer kadar bir seçeceksin tabi her alim değil bu senin dinine ait bir meseledir ama sen diyorsun ki e, benim işime gelen alimi ben tutuyorum zaten hangisi bana göre fetva veriyor onun peşindeyim biz onu demiyoruz hangisi doğru söylüyor onu bulmak meselesidir Nefsinin hoşuna gitmese de, sana da en yakınının aleyhine de dokunsa da, onun sözünü dinlemek insanı ahirette kurtaracak. Dolayısıyla, hüküm ancak Allah'ındır. Hz. Ali niye felancayı hakem tayin etti diye Hazreti Ali kafir olur mu ya? Haşa ve kella. İşte haricilerin zihniyeti budur. Yani ayet okurlar, hadis okurlar ama manayı yanlış verirler. Kafirler hakkında inen ayetleri Müslümanlara uygularlar. Şimdi de aynı insanlar var. Mesela şimdi türbeleri ziyaret eden diyor bunlar kavur oldu. Ya yani niye türbeye ziyaret yavur oldu diyor. E mana bu yukarı E sen niye bu Allah dostu Eyüp Sultan'ı ziyaret ediyorsun? Efendim diğer velileri ziyaret ediyorsun. Allah Teala'nın dostlarıdır. Onları ziyaret ediyorum. Ruhlarına hediye ediyorum. Onların hürmetini istiyorum. Onların hürmetini. Kimden istiyorum? Allah'tan istiyorum diyorsun o diyor ki e, kafirler de puta taparken biz bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye bu puta tapıyoruz diyorlar e kardeşim ne saçmadır ne sabandır sen neyi neye kıyas ettin kafirler diyorlar ki biz bu putlara tapıyoruz diyorlar niçin bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye ama ne diyorlar tapıyoruz diyorlar bir müslüman hırkayı şehrine ciyaret edince hırkaya mı tapıyor e şimdi bunu buna kıyas ediyor işte şimdiki harici zihniyeti gibi vahabiler de harici bir kısmıdır bu selefii geçinenler. E şimdi bak kafire gelen ayeti ne yapıyor? Görüyor musun? Müslüman'a okuyor. Adam diyor e, e, sakalı şerifi öptü diyor kafir oldu diyor. Bunu alim geçinen adam söylüyor. Bazı kere Mekke Medine'nin imamı söylüyor. Diyor ki bu sakalı şerifi peygamberin sakalını öptü diyor kafir oldu diyor. La niye kafir? ona taptı diyor. E neyle gidiyor adama sor bakalım taptı mı tapmadı mı? Sen adamın niyetini diyorsun. Adam diyor ki: "Hayır bu peygamberimin sakalıdır. Onun mübarek tenine değmiştir. Hürmeten öpüyorum." diyor. "Ancak Allah'a tapıyorum." diyor. Bu Allah'ın sevgilisinin bir tüyüdür. Ha! Adam "Taptım." demiyor. Bu diyor ki: "Yok." diyor. "Bak bunlar diyor aracı koyuyorlar. Allah'a tapmıyorlar." diyor. "Buna tapıyorlar." Şimdi işte aynı zihniyet. Adam diyor ki: "Hüküm ancak Allah'ındır." diyor. "O zaman sen hakem tayin ettin. Kâfir oldun." diyor. "Ulan ne alakası var?" Allahu Teala kulların aralarında hakem tayin etmeye müsaade etmiyor mu? Ediyor. Bugün bile bir hallolmayan meselelerde insanlar hakem koymuyor mu araya? E koyuyor. Tabi o hakemle de niye göre hükmedecek? Tabi. Kur'an'a hadise göre hükmedecek. O ayrı dava. Ama direktman hakem tayini insanı dinden çıkarır mı ya? Neymiş hüküm Allah'ın? E, hüküm Allah'ına ama bu konudaki Allah'ın hükmünü ben şimdi Allah'a mı direkt soracağım? E, soramadığıma göre kime soracağım? E Kur'an'a. E Kur'an'dan hüküm çıkaracak adım olmadığına göre, ilmim olmadığına göre o, o hükmü bilenlere soracağım. Ha, onun için hadisi okur ama peşinden bir mana verir. Güzel anlamak lazım. Hak sözdür. Batıl mana kastedilirse o zaman terse götürür. Buraya dikkat. Bu serseriler Hz. Ali Efendimiz'e böylece kafir dediler, karşı geldiler, biatından itizal ettiler. Hazreti Ali Efendimiz bunlarla mücadele için kimi gönderdi? hibrul <gülüyor> ümmetinin büyük alimi, tercümanül Kur'an, Kur'an'ın müfessiri ve tercümanı Hazreti İbni Abbas, Resulullah Efendimiz'in amcasının oğlu Abdal-i İbni Abbas, babası da büyük, Ab Hazreti Abbas da büyük zat, İbn Abbas Hazreti Ali Efendimizin yanındaydı ve Hazreti Ali Efendimizin efendim emriyle hareket ederdi. atın üzereydi ve İbn Abbas'a Resulullah Efendimizin duası var değil mi? Allah tefsir ilmini öğret ona diye Mevla'ya dua etmiştir ve bütün Kur'an'ın tefsiri hemen hemen sahabenin en büyüğü tefsir ilminde İbn Abbas otoritedir radıyallahu anh. Bu zat bunlarla ilmi mücadeleye gitmiştir. Hazreti Ali Efendimiz de gönderirken onu buyurmuştur ki: "La tujadilhum bikitabilah. Sakın onlara, onlarla ilmi münazaraya giderken, onlarla konuşurken ayetlerle münacaşaya girme. Feinnel Kur'an hammal zucuh. Çünkü Kur'an çok yönlüdür. Manası çok yere çekilebilir. bilir. Velakin hacidhum" Bir sünneti Resulillah. Resulullah'ın sünneti ve hadislerle onlara karşı gel. Anladın mı? ehlel hadis alemü kitabillah. Çünkü Kur'an'ı en iyi bilen kimlerdir? Hadisleri en iyi bilenlerdir. Çünkü hadis Kur'an'ın tefsiridir. Resulullah Kur'an'ı açıklamıştır. Kur'an-ı Kerim'den direkt hadissiz Kur'an'dan kalırsan onlarla baş edemezsin. Dedi. Ne kadar güzel bir yol gösterdi Hazreti Ali Efendimiz ona. Hakikaten de adamlar işte baksana bir ayet okuyor hüküm ancak Allah'ındır sen başkasına tayin ettin dinden çıktın gavur oldun o zaman Resulullah da Efendimiz ve birini bir yere hakem tayin etti mesela Heh, orası ne yapar bunun manası bu değildir bunu anlatmış olur dolayısıyla hakikaten çoğu meselede işte e sana namaz e, namazı edin e, salat dua manasına geliyor e, bu şekil kıldığımız namaz nereden çıkıyor Hadis-i şerifleri anlamazsan ne beş vakit olduğunu, ne kaç rekat olduğunu, neyin bozduğunu değil mi? Hiçbir ne namaz, ne abdest, ne oruç, ne hac, ne zekat, hiçbir meselenin tafsilatı Kur'an'da yok. Dolayısıyla ee, hadisi bilmeyen Kur'an'ı bilemez. Tefsir edemez. Çünkü Kur'an'ın Kur'an kendi yeterli olsaydı peygambere ihtiyacı olmazdı. Allah kitabını Kabe'nin damına toptan indirirdi. Nasıl olsa Arap'sınız alın size Arapça kitap okuyun derdi. Ama Peygamber ne buyuruyor? Beni görün bakın ben kıldığımı görüyorsunuz ya. Beni gördüğünüz gibi. Çünkü Kur'an size bu şekilde tatbikatı vermez. Beni gönderdim Mevla. Canlı Kur'an. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben bakın bana öyle. Onun için Ali Efendimiz dedi ki bunlar hadislerle ancak ikna olabilirler sağlam hadislerle çünkü Kur'an'la konuşursan Kur'an-ı Kerim çok yönlüdür eee dolayısıyla yani Allah'ın orada maksadının ne olduğunu ancak kim bilir peygamberi bilir hadiste kimin sözü? Resulullah'ın sözü dolayısıyla bir ayet hakkında bir hadis varsa onu açıklıyorsa zaten orada başka yoruma ihtiyaç Ya, e şimdi işte Yücüğün yevmeydin ne azorah ilâ rabbiya ne Bir takım yüzler parlak olacak, Rabbisinin cemaline bakacak diyor ahirette. E sapık fırka. Ne diyor şimdi? İlâ rabbiya ne azorah. emri rabbiya müntezorah. Allah görmek mümkün değil diyor. Allah'ın emrini bekleyecek demektir diyor. Yahu kardeşim sen bu ayete nasıl bu manayı veriyorsun? Şimdi sen bu ayette Rabbisine nazırdır diyor ya. E Rabbisine nazırdır. Sen şimdi burada hadislere bakacaksın. Hadis ne diyor? Ne <gülüyor> ayanen ciharan Açıkça alenen Rabbinizi göreceksiniz diyor. E eh, burada 30 tane hadis var. 21 sahabeden geliyor. Bu kadar hadisleri ele aldığın zaman senin burada daha yorum yapmana bilizin? Yok. Efendim latu absar. Gözler onu idrak edemez diyor öbür ayette. İşte ha! Burada hadis devreye girmezse sen çelişkide kalırsın. Çünkü neden? O ayette diyor gözler onu idrak edemez. Bu ayette de diyor ki Rabbisinin cemaline bakacak yüzler var. Şimdi iki ayet. Birisi Enam suresi birisi Kıyamet suresi. Nasıl çıkacağım içinden? Resulullah geldi. Ha, Gözler onu idrak edemez ne demek? Dünyada. Rabbisine bakacak ne demek? Cennette. Gözler onu idrak edemez demek her göz onu göremez. Çünkü kafirlere nasip Değil. Hangi yüzler? Açın olan yüzler Allah'ın nuruyla pür nur olan yüzler. Ha bak. Resulullah bunları beyan etmese. Diyor orada idrak edemez diyor. Burada bakar diyor. Ondan orada idrak edemez diyor. İdrak ne demek? Kavramak. Allah'ın cemalini göreceksin ama kavrayamayacaksın. Bu benim seni gördüğüm gibi değil. Allah'ın Teala'nın hududu yok ki. Ben seni gördüğüm zaman da başını sonunu görüyorum. Mevla bir nurdur. O tecellidir. Onu sen tarif etmek mümkün. Değil bakacaksın ama idrak edemeyeceksin çünkü idrak ne demek kavramak tam anlamak çepeçevre kuşatmak İhata e bunları hep nereden öğreniyoruz hadislerden sen hadisleri devreden çıkarırsan o ayet böyle bu ayet şöyle mealleri alısın eline kaldın ayetlerin mealleri içerisinde çözümsüz Allah muhafaza dinden yoldan çıkanlar böyle çıkmıştır sakın illa tefsir okuyun diyorum size meal okumayın Meal okumak tehlikelidir çünkü mealde size o ayetle ilgili hadisleri veremez yer yet kısadır meal o hadisleri veremeyince hükümleri veremeyince siz çelişkiye düşe bilirsiniz yanlış manalar verebilirsiniz şimdi birçok böyle ayet hükmü mensuk ayetler var hangisi önce hangisi sonra bunları bilmek için illa tefsir okumanız lazım. Onun için uğraşın, efendim bütün Kur'an'ın mealini okuyacağınıza 3-5 ayet tefsir okuyun. 3-5 ayet diyorum. Çünkü sahabe-i kirama Kur'an gelirken nasıl geliyordu? Resulullah Efendimiz'e Kur'an nasıl geliyordu? 2 ayet, 3 ayet, 5 ayet, 10 ayet ve sahabenin hafızları nasıl hafız oldular 5-10 ayet, ayet hatta sahabe-i kiramdan çokları e, yani senelerce çünkü diyorlar ki 3-5 ayetin manasını anlayarak okumak bütün Kur'an'ı anlamadan okumaktan eftaldir onun için hazmede de sana diyoruz tefşir sen diyorsun ki ben mealden bütün Kur'an'ı bitireyim mealden bitireceksin ama sonra kafanda soru işaretleri belirecek bu ne demek şu ne demek şu ihtilafa düşeceksin Bak onun için ne dedi? i̇bn Abbas Hazretlerine? ne? Kur'an'dan dedi ayetleri okursan onlar sana bir başka ayet okur. He? Zorlanırsın. Hadisle dedi onlara cevaplar ver. Onları ikna et. i̇bn Abbas da geldi. Dedi ki dönün halifenizin biatına. Bu tekfir işini bırakın. Niçin ahdi bozdunuz? Biat'tan çıktınız Hazreti Ali Efendimizin hangi hükmüne razı değilsiniz Hangi taksimine razı değilsiniz Dediler ki biz korkuyoruz Zaten Cemel hadisesi oldu Sonra sıfın oldu Şimdi başka bir fitneye girmeyelim Falan gibi bir bahaneler ettiler. Çünkü uzun sürdü bu mücadeleler İlmi münazaralar oldu İbn Abbas onları susturdu ee, Efendim İbn Abbas ile baş edebilirler mi Baş müfessir Bütün efendim, delillerini çürüttü Bunlar artık bahane arayınca fitne'lere girmemek için böyle kalalım biz bir kenarda şimdilik falan. İlmi bir cevap çıkaramayınca Hazreti Ali Efendimiz de çok İbn Abbas Efendimiz de çok güzel bir cevap verdi onlara. Dedi ki bir daha sene fitne'ye gireceğiz diye bu seneden bir daha sene fitne'ye girmeyelim diye bu seneden fitne'ye girmiş olmayın dedi. <gülüyor> yani ileride bir şey daha olur diye derken Şimdi bir atsız ölmek Allah Resulü'nün halifesinin ahdini bozmuş olarak Allah'a gitmek çok büyük tehlike. Çok büyük. imansızlık tehlikesi bile var. Bu şekilde piyasız gidiyorsun. Onun için e, bazıları e, İbn Abbas'ın davetiyle dönenler oldu. Bayağı bir İbn Abbas ikna etti. E, onlardan dönenler oldu. Bazılarla dediler ki işte benim biz sindilik kenarda duralım bakalım e, ne olacağını görürüz falan. Ee, bir takımları efendim işte nehri geçtiler, ee, fırkalara bölündüler. Onlar bölük bölük oldular. Kimisi milleti yağmaladı, Müslüman milleti öldürüyor. Efendim bunlar kafir oldu, dinden çıktı, kadınların karnını taşıyorlar hamile kadınların. Efendim kendileri de çok takva geçiyor İşte geçen sefer anladım size. Emniyette bana anlattılar Adamı gitmiş, Müslüman adamı. Efendim sakallı adam Müslüman adamı Almış öldürüyor Efendim Yakında işte yaptılar ya Betonlarda gömdüler milleti betondan çıkarttılar ya o adamı öldürüyor Efendim Ondan sonra namazım geçiyor Sual soracağız ona dur dur namazım geçiyor Hemen namaza duruyor ya bu adamı neye dair Öldürüyorsun niye kesiyorsun Niye biçiyorsun niye Betona sokuyorsun bu adamı Hiç adam bir şey yok Böyle bir cinayet hala mevcut Şimdi, bir kısımları da dediler ya bu ne iştir ya? bir, bir, bir insanları öldürüyorsunuz, e dediler ki bunlar e, Hz. Ali'ye bir atlı, e, Hz. Ali'nin hükmüne razılar, Hz. Ali'nin hükmüne razı. Demek bunlar Allah'ın hükmünden çıkmış, bu millet hepsi kafir diyor. Namusu da helal, malı da helal, canı da helal. Böyle bir zihniyet ya. Öldürüyor, ekiyor, biçiyor, yiyor, geçiyor. Hazretler bu haberler ulaştı. Bunların böyle fesat e, yaptıkları, Şam'a yürüyecekti yine Hazreti Muaviye tarafına. Esas oradaki sebep de nedir biliyorsunuz. Yani bir atı almak istiyor. Hazretler Efendimiz ki birleştirsin şeyi. Davayı birleştirsin yani bir at onlardan da alsın diye onları bir zorlayacaktı. Cemaate sordu. Dedi ki, e, Şam elin üzerine mi yürüyelim. Yoksa bu Memleketimizde, kendi diyarımızda, arkamızda bunları mı bırakalım da gidelim yani? Bunlara hiçbir güvenlik kalmamış, bunlar sapıttı. Milleti doğruyorlar. E dediler ki yok, biz önce bunların hakkından gelelim. Hazreti etrafı böyle karar verdi. Peki o zaman dedi, Hazreti Ali Efendimiz, onlara saldıracağız. Vallahi, la yuktelu münküm ve vela yencümünüm aşara. Sizden on kişi bile şehit olmayacak, onlardan da on kişi bile kurtulamayacak. Aynen dediği oldu ha. Allahu ekber. Vallahi Allah. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evvelce efendim haber verdi bunları El Gavariç kilabun nar. Hariciler, yani Hazreti Ali'ye karşı çıkacaklar, hadiste geçiyor, cehennemin köpekleridir. Yine hadislerde, hatta bunların babasını gösterdi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunun sulbünden, bir kavim çıkacak. İnne hu yekırcumin bu ihada kavmun, yetluğune kitaballahi, ratben. Bunlar, Allah'ın kitabını okuyacaklar, taze taze. Okudukları Kur'an boğazlarından aşağı İmeje burada kalacak. Yamrukun min ed-dini kema amru gussem ramiye Ok avdan çıkar gibi dinden çıkacaklar. Summe la yauduna hatta yaudus semu Sonra dine dönemeyecekler. Yaqtuluna <gülüyor> ehle'l-islam müslümanları öldürecekler ve ta'un <gülüyor> ehle'l-efsan putperestleri terk edecekler. Bak dinsizle uğraşmaz müslümanla uğraş. Böyle insanlar hala var. Müslümanı öldürmeye kalkar, Müslüman'ın kanına girmeye çalışır. Dinsize de uğraşmaz, Müslümanla uğraşır. Demek. Leyne draktum ve temur. <gülüyor> Resulullah buyurdu, ben bile yetişirsem onlara at Samut kavmi gibi onları geberteceğim. Resulullahemiz buyurdu. Bu hususta çok hadisleri vardır. Humşirarul <gülüyor> halki Allah'ın yarattıklarının en şerrileridir bu hariciler diye. Faktulun ve inne fi <gülüyor> Öldürün onları. Onları katletmekte kıyamet günü öldürenler için ecir vardır. Ve onların öldürdükleri harurilerin öldürdükleri şehittir. Hadis-i şeriflerde bunlar e, beyan edilmiş. Onları öldürene de müjde olsun. Onların öldürdüklerine de müjde olsun. Sen onları öldürürsen kazandın. Onlar seni öldürürse şehit oldun. Yine kazandın yedعون ila insanları Kur'an'a çağırıyor gibi gözüküyorlar halbuki Kur'anla hiçbir alakaları yok. Men katelum onlarla yaşayan Allah'a daha yakın olur. Sima mutahlik alametleri tıraştır. buyurdu. Tabi burada Buhari'nin son hadisinde de bu geçiyor. Buhari'nin son hadisinde de geçiyor. Fakat onlar Kafalarını kazıttıkları rivayet ediliyor. Kafalarını kazıttıkları e, o zamanki onların alametleri olduğuna dair. Tabi sonradan e, hadislerin şerihinde sakal tıraşına dair de e, alamet veriyor. Fakat bunlar tabi ki e, hadis-i şerifler zamanla kayıtlı değildir. Kıyamete kadar devam edeceği için o zamankiler kafasını kazıtabilir, sonrakiler çenesini kazıtabilir. Çünkü Deccal'a kadar bunlar devam edecek diyor. Deccal'a kadar yapacak. Yalnız hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz tıraş diyor. Yani alametleri nedir? Tıraş diyor. Bir nişan olarak. Ama tabii o zamankiler sakallıydılar. O zamankiler sakallıydılar. Yani kafalarını kazıttırıyordular. Ee, şimdi kafamızı tıraş etmemizde bir sakınca var gelince yoktur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ee, dört kez başını usturaya vurdurmuştur. Ümre ihramlarından çıkarken, bir kere de haç ihramından çıkarken saçlarını dağıttı işte sahabeye bütün ziyaret edilsin diye. Ancak ekseriyetle uzatmıştır. Ama uzatan için işte ortadan ayırmasını iyi bakım yapmasını tavsiye buyurmuştur. Ama tıraş eden de efendim e, zannediyorum e, Hazreti Ali Efendimiz de tıraş ediyordu. Çünkü gusül meselesinde Vesaire, meseleleri daha kolaylık oluyor e, saçın az olmasında. Bu yüzden e, hatta e, Şia'nın e, Rafizilerin alameti olduğundan İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor bizim zamanımızda şimdi kısaltmak eftal oldu. Şu anda saçı kısaltmak eftal oldu çünkü uzatmak Rafizilerin alameti olduğunu. i̇mam Gazali kendi devrine ait bir tespit yapıyor. Burada mühim olan tabii sakal gibi değil. Çünkü sakalın tıraşı haramdır Ve bir tutamdan aşağı bırakılması da mekruhtur Ama saçta öyle değildir İsteyen uzatabilir isteyen kısaltabilir e Uzatan da ortadan ayırma şartı var iyi bakım yapma şartı var Yani bu şekilde saçta bir özel emir yok ama tabii tıraş ederken dedik size değil mi? Öyle Allah Brus'ta Amerikan tıraşıydı. Arkayı aldır, önü bıraktır falan hesapları. Bunlar harama girer, kafirlere benzemeye giren çekilleri dedik size. O ayrı bir şey yani. Biz umumi olarak konuşuyoruz. Hazreti Ali Efendimiz buyurdu. Hadis-i Şerif'te Resulullah Efendimiz ee, buyurdu ki: "Lev yalemu'l ceysul ladine yusibun maqud ilem alisan nebiyim lettekelu ani'l amel." Eğer <gülüyor> hatilerle savaşan Haricileri katleden ordu Resulullah'ın onlara ne müjdeler verdiğini bilseydiler daha amel bile etmezdiler. Yani faraziye tabii. Yani tabii onu da açıklamıyor. Öyle müjdeler vardı bu haricileri katledenlere ki yani belki de diyecektilerdi daha amele de et etmesek olur mu acaba? Yani bu bir faraziyedir tabii. Yani çok müjde olduğundan kinayedir. Mesela Hadi şef buyuruyor ki onların içlerinde bir adam var. Efendim? Pazusu var. Pazusunun başında pazı şişirdin mi? Ben bak bu elim kalkmıyor benim tabii Bu pazusunun başında ne var? Ee, göğüs ucu var ya. Göğüs memenin ucu vardır. O ucu gibi pazusunun başında bir yer var. Göğüs ucu gibi. Aleyşah ratun bil. Onun üzerinde de beyaz tüyler var. Resulullah Efendimiz bu kadar tarif etmiş. Öyle de bir şey ki kimsede de bulunmaz ha. Parmak izi gibi de değil. Yani böyle bir adam da bir tanedir herhalde. Pazusunun başında meme ucu var. Üzerinde beyaz tüyler var. Hz. Ali Efendimiz bunları ka katlettikten sonra şöyle bir adam var arayın dedi. Hadiste biz bunu Resulullah Efendimiz bildirmişti. Aradılar bulamadılar. Aradılar bulamadılar. En nihayetinde aynı Resulullah'ın buyurduğu gibi pazusu, ucu, beyaz aynı adamı buldular. Yani bu kadar haberler kesin yani. O zaman Hazreti Ali Efendi, elhamdülillâ illezi ve râhânemn. Bunları helak edip bizi rahatlatan Allah'a hamd olsun dedi. Böylece efendim, ama dikkat kella vellezî nefsî İnne minum laman fi Bunların devamı gelecek. Babalarının üzerinde olanlar var. Henüz ana karnına düşmeyenler var. Bunlar bu, bu şey zihniyet devam edecek. İşte bu zihniyet devam edecek. Hakikaten adam hiç ya işleri güçleri bu Müslüman'a gel. Adam cüretçilik şey, efendim. Türkiye'de cuma namazı kılınmaz. Tövbe alıp Kılan kafir. Efendim, imamlar hep kafir olmuş. Diyanetten maaş alıyorlar. Bunlarla karşı da kılınmaz. Kılan kafir. İmamlar hep kafir. Müftüler kafir. E bu ne oluyor ya? Müslüman kalmadı ya. Müslüman kalmadı ya. Yani böyle bir zihniyetler var. Bunlara dikkat etmek lazım. Yakın zamanda Türkiye'de de çıktı bu. beş şu 20 sene evvelden Başladı böyle Cumasızlar diye atları çıktı Cumasızlar diye. Sonradan bir kısmı başladı bir kısmı beşi de bıraktı. Ondan sonra böyle bir dümdüz gidiyorlar. Nereden çıkarıyorsun bu fetvayı Cuma olmaz. Akıldın azaba mı düştün? Allah Teala Rayt <gülüyor> elle Kulumun namazdan nehyedeni gördün müydün? E bu cehilişidir ya namaz zamanı olmak. adamın namazı var anlı seccade Cuma akılınmaz. Böyle bir şey denir mi ya? İmamlar kafir oldu. Niye kafir olacak imamlar ya? Maaş alıyorlar bilmem ne alıyorlar. Saçma saçma şeyler. E şimdi e imamlar içinde kafir olan var mı? Olabilir. Yani bütün imamlar adına da konuşacak değilim. Ama sen nasıl imamlar kafir oldu diyorsun? Ha bir insanın kafir olması için zaten efendim insanı dinden çıkaran şey şeyler vardır. Şartlar bellidir. İmam da olsa kafir olabilir. Müftü de olsa kafir olabilir. Ona bir şey demiyorum. Yani bir insan dinin zaruretlerini inkar ederse kim olursa olsun buna kafir deriz. Kim olursa olsun deriz. Amma velakin adamın bir efendim, elfazı küfürü yok, kafir edecek bir hareketi yok. Sen efendim değişik yorumlar. Onun malını almak helal, bunun canını almak helal. Nereden helal ya? Mallarınız, canlarınız, kanlarınız, namuslarınız birbirimize haramdır Resulullah buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim? ne yapacak efendim işte sen bana yardım et bana para ver ne Olacak? ben silah alacağım sonra ne yapacaksın şu yavru öldüreceğim ya kim dedi sana kardeşim böyle memleket içinde sen al silahı vur öbürüne ya böyle bir şey var mı ya İslamda böyle bir şey var mı ya efendim ancak vazifen emri bil maruf ne münker. iyiliği emretmek kötülükten adam içki e, satıyor gider sana dersin kardeşim içki haramdır günahtır Allah'ın rızası yok öyle mi bunu söylersin vazifen yani adam dinler veya dinlemez e sen kalk, bombala nereden çıktı bu şimdi bu sefer bomba almak için para lazım geliyor bir müslümana hacı ne var bana para ver şu içkiciyi bombalamam lazım adam da diyor vermiyorum vermiyor musun önce seni bombalayacağım diyor. bu sefer onu bombalıyor ya nereden çıktı bu saçmalıklar kardeşim? size kim böyle vaaz etti ya Size kim böyle vazetti etti ya? Hangi kitapta var böyle bir şey ya? Zina eden recmedilir, Değil mi? Evliyse şartlar üstü ama kaç kez? Kısas. Adam öldürenle ne yapılır? Kısas yapılır ama hep Efendi Hazretlerimizin tembihatı almadığında. Bu işler hükümet işidir. Devlet işidir. Şahıslar yapamaz İslam'da. Şahısların infaz hakkı yoktur. Çünkü şahısların infaz hakkı olacak kan davasına girer bir senden bir benden dünya ateş olur ya. Kim kim önleyecek o zaman? Bu işler hükümet işidir, ne dişidir? Efendim, hükümet buna izin veriyor ve atmış atmıyor. O zaman sen de dersin ya Rabbi, ben bu içkiden, kumardan, zinadan razı değilim ama elimden gelen budur. Sadece bunu tebliğ edebiliyorum. Hatta öyle bir durum olur ki söylemen de sakıncalı olabilir. Benim gibi boylarsın 312'den o öyle bir durum olursa diyor hadis-i şerifte kalbiyle buğz diliyle bile dememeye bile müsaade olduğu yer var tehlike anında, öyle mi değil mi? gitmiş herifi e, içki içenlerin şarapçıların yanına efendim onlara vaaz edeyim derken yemiş yumruğu şişti böyle geldi hocam ne var e sen dedin ki millete vaaz etmen girdim kahveye işte e kardeşim olabilir bu işte herkes elini öpmez biri de kafana göm gömer yani bir şey demiyoruz ama sen buna razıysan girdin bir şey demedik Olabilir. Bu dayak yemek ne var Noah İslam dayak yedi. Ama sana İslam diyor ki zaten böyle bir tehlike ve korku varsa kalbinden buz edersin. Ya Rabbi bu işin İslam'ın müsaadesi yok, ben de rızam yok ama elimden bir şey gelmiyor dersin, geçersin. Sana kim dedi? Orayı vur, burayı kır ya. Yani acayip acayip işler. Ondan sonra biz şu hocanın cemaatiyiz. Bu hocanın bilmemeyiz. Nefislerine uymuşlar, macera peşindeler. Macera peşin eder. İşte Efendi Hazretlerimizin buyurduğu yol. İslam'ı öğren. Kaynağından oku. İlim tahsil et. Ondan sonra insanlara vaaz et. Nasihat et. Davet et. Tamam Allah için yapıyorsun. En büyük cihat bugün bu. İyiliği emretmek. Kötülükten ne? Bugünün vazifesi bu. E sen şimdi vazifeni bırak. Müslümanlara saldır. Böyle bir şey olur mu ya? Efendim? Bak Hazretleri Efendimizin bu sözü Canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki henüz ana karnına düşmeyenleri var bunların diyor. Babaların surplerinde neler çıktı neler daha çıkacak. Yine Abdullah bin Amr hadisinde Resulullah Efendimiz buyuruyor. el meşrik <Sessizlik> yecrau Kur'an Medine'nin doğu tarafından bir takım insanlar çıkacak. İşte o Harura tarafı, tarafı Medine'nin şark tarafına düşüyor. Aslan buyurduğu taraf. Kur'an okuyacaklar çenelerinden aşağı inmeyecek. Külle makutu kutu'a karnün neşe karnün. Bunlardan bir dönem bitecek, bir ee, efendim bölü kesilecek, yenisi bitecek, yetişecek. Sanki şey ya, Mısır. Bitiyorlar ya. Böyle bir tip bunlar. İslam'ın her da böyle aşırıcı, Böyle ona buna kafir diye giden, ona buna saldıran, Müslümanları katleden insanlar çıktı. Devamlı çıkıyor. Efendim, hatta yekune ahirhum yahrucu malmesi mesihü dedcal. Bunların sonu, hep Kur'an adına, din adına, böyle saldırganlık yaparaktan, insanların malına canına hırzına saldıraraktan, gelecekler bunların sonu teccallan beraber çıkacak. Bak görüyor musun? Kur'an okuyorum derken, teccallan birlikte olacak. E çünkü e sen şimdi Kur'an okuyorsun ama Allah'ın Resulü okuduğu gibi okuman lazım. Müfessirlerin anladığı gibi anlaman lazım. Sen öyle kendi başına Kur'an okuyorum deyip de kalkıp oraya buraya saldıramaz. Bu ayetlerin iniş sebepleri var, hükümleri var, zamanları var, ceminleri var. Din bir bütündür sen. Bir parçasını ele alıp da öbür tarafa atamazsın. Evet. Bu fitne bunları kör etti, sağır etti. İşte... Sonra karamita geldi. Batıniye geldi. İsmailiye geldi. Bunların ne fitneleri var. Bunları helak ettiler. Beldeleri ifsad ettiler. Bunlar hakkında çok e, ileride yine hadis-i şeriflerin işaretleri ve cile e, mevzular gelecek. Şimdi ondan sonra e, kıyamet alametleri bahsinde efendim Hazreti Hasan, Hazreti Ali'nin oğlu Hazreti Hasan, Resulullah'ın torunu Radıyallahu anh, Hazreti Muaviye'ye bıraktı. Halifeliği bıraktı. Bu da Resulullah'ın verdiği haberlerden sıramızda gelen konu. Resulullah sana sen buyurdu. La <Sessizlik> tezhebul eyyamu ve hatta yemlike muaviye. Muaviye hükümdar olmadan günler geceler geçmez. Yani o olacağını haber verdi. Late debu'l eyyamü vel leyli Efendimiz'in rivayetidir ha. Hadisi de rivayet eden kim? Hazalidir ha. Ravi odur. <gülüyor> Günler geceler geçmez ki hatta işte me ümme. bu ümmetin işi toplanacak ala racul'in bir adamın üzerinde kalacak ki vası'us ser mi? Kalçası geniş. vahmil bul'um boğazı büyük yekülüle eşba yiyecek doyacak böyle bir zat o da muaviyedir o da onu Resulullah tarif etti onun üzerine bu iş kalacak ve ümmetin işini o toplayacak bu fitneler ihtilaflar kalkacak o devam ettirecek Hazreti Ali Efendimiz buyurdu ki onun için Allah'ın emri vakidir, kader budur bunu ben biliyordum diye bu hadis-i şerifi rivayet etmiştir Hazreti Ali Efendimizin Hazreti Muavi Efendimizin bu hususta Müslim hadisinde rivayet ediyor Resulullah Efendimiz bir kere İbn Abbas Hazretlerine dedi ki: "Ud'u Lü Muaviye. Bana Muaviye'yi çağır." O da gitti vakti, dedi: "Yemek yiyor ya Resulallah." Bir daha e, bir, biraz sonra dedi: "Git Muaviye'yi çağır." Gitti vakti geldi yine yemek yiyor dedi ya Resulallah. Üçüncü gitti dedi: "La Allah karnını doyurmasın." dedi. Resulullah Efendimiz'in böyle bir latife mahiyetinde bir dua, bedduaya benzeyen bir duası var. Fakat Hakikaten de ondan beri Hz. Ali, Ali Efendimiz ebedi doymamıştır hiç. Yani doyma bilmemiştir. Do, Doyamam. Resulullah diyor ki karnını Allah doyurmasın. Adama den diyor bir asır yaşa dediği yüz sene yaşıyor. Resulullah bu ne derse O oluyor. onu kırma Allah karnını doyurmasın dedi. Böyle hadiste de onun için diyor ki e, boğazı büyük e, zat olarak tarif ediyor. Şimdi, bu e, bir kere Efendimiz Sallallahu Hazreti Muaviye e, Efendimiz'e dedi. اِنَّ اللّٰهَ وَلَّاكَ اَمْرَهَا د۪يلُ اُمَّتِي لُمَّتِي فَنْظُرْمَا Allah sana bu ümmetin yönetimini verecek ey Muaviye. Bak ki ne yapacaksın bakalım. Bu işi korumak kolay değil. Ümmü Habibe radıyallahu anh, Hazreti Muaviye'nin nesiydi? Kardeşiydi. Yani Hz. Muaviye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nesiydi? Kayın biraderiydi. Kayın biraderiydi. Yani kız kardeşi Resulullah'ın hanımıydı. Anamız Ümmü Habibe valide. Dedi ya Resulullah Allah kardeşime verecek mi bu e, imkanı, devleti? deyince am ve evet ama dedi çok sıkıntılar olacak, çok işler olacak. Dedi. Neler olacak neler. Yine Ahmet rivat ediyor Ahmet Nuhambel Ebu Reyden Resulullah'ın Resulü. Ya Muaviye İnvli te emran fettakillah ve işin idaresini ele alırsan Allah'tan kork ve adaletli ol. İdamelik de bir. Mektubatta da bu rivayet geçer. İnsanlara malik olduğun zaman yumuşak davran. Bu hadis olduğu için e, Hz. Muavi ediyor ki ben benim başıma bir iş gelecek, bu yönetim başıma kalacak, buna müptela olacağım e, diye. Diyordum. çünkü Resulullah haber verdi bu haberler boşa çıkmaz neticede hakikaten bu imtihan bana ulaştı diyor evet şimdi Hz Ali Efendimiz haricileri katletti Şam'a dedik ya ram Şerif'e doğru Hazreti Muaviye'den biat almak için tekrar üzerine yürümeye niyet ederken sabah namazına çıkmış idi ki Ramazan'ın 17'si Bedir günü değil mi Ramazan'ın 17'si Bedir günü bu ümmetin en şakıisi melun Abdurrahman İbnü Mülcem, Müc'im neyse bu haricilerden buzunduk efendim zehirli bir kılıçla alnından vurarak beynine kadar isabet ettirdi. Ve Hazreti Ali Efendimiz efendim Ramazan'ın 17. gecesi cuma gecesi Hicri 40. senede şehit oldu. Nebe evet. Böylece oğlu Hazreti Hasan Radıyallahu anh Efendimiz'e bir ay edildi. Ve o halife oldu. Dedik ya 30 senenin 6 ayı kaldı. Kamil halifeliğin 6 ayında kim yaptı? Hazreti Hasan Efendimiz yaptı. Hazreti Hasan Radıyallahu an dağlar gibi ordularla e, babasının bıraktığı işi devam ettirmek üzere Şam yoluna Hazreti Muhabiyen üzerine çıktı. Hazreti Muhabiyede küfe niyetiyle yola çıktı ve Abdullah İbni Hamir ve Abdurrahman İbni Semure'yi Hazreti Hasan'a gönderdi sulh istiyorum dedi barış istedi bunun üzerine Hazreti Hasan radıyallahu anh dedi, ben Müslümanların kanını korumak için bir savaş daha çıkıp Müslüman kanı dökülmemesi için halifeliği bırakıyorum Muaviye'ye devrediyorum dedi. büyük bir çok büyük bir iş. Ve evet, lakin dedi, biz Abdülmuttalip oğullarıyız. E, cömertiz. Çalık çocuğumuz çok. Efrad ailemiz çok. E, sıkıntı çekmeye alışmamayız. Gelenimiz, gidenimiz çok olur. Osulluğa'nın torunu e, bu bize maddi sıkıntı vermemesi şartıyla ki biz cömertçe infak edebilelim fakirimize, gelenimize, gidenimize bakalım diye. E, onun için dedi, e, İntikam almakla bir yere varamayız. Hep birbirini kırdık bitirdik. Bundan vazgeçmemiz lazımdır dedi. Dediler ki o sana işte sen şartlarını arz edersin. O şey yapar bu işi hallederiz falan. Hazreti Maviye'ye geller. Dediler işte böyle bazı şartlar olacak. O şartlarla bunu yapacak deyince Hazreti Muayyum Efendimiz dedi ki efendim ee, beyaz bir kağıt altına da Mühürü bastı. Yani boş boşa imza atmak var ya. Boş kağıda imzayı attı. İstediği artı kabul ediyorum dedi. Yazsın üstünü doldursun dedi. Böylece de Hazreti Hasan Efendimiz şartlar koştu. İşte Köfe'nin Beytülmalı bize ait olsun. Zaten Beytülmalı'nın beşte biri ehli beytindir. Kur'an'la sabit. Resulullah Efendimizin ehli aittir. Iraklılara intikam almasın kaldırmasın şartını koydu. Çünkü Hazreti Ali Efendimizin tarafı ya Irak Küfe tarafı onlara Şam'dan Küfe çarpışması vardı çünkü. Irak Suriye arası şimdiki. Ee, onlara da taarruzda bulunmasın dedi. Hazreti Hasan Efendimiz böylece şartları yer e, zaten basılmış önceden ya. Efendim halifeliği bıraktı ve Hazreti Muaviye'ye biat etti. Hazreti Muaviye'ye biat edince Hz. Muaviye ne oldu? Halife oldu. Kimin biatıyla? Kamil halifenin biatıyla. Hz. Hasan Efendimiz kamil halife midir? He? Kamil halifedir. E kamil halife kime biat etti? Hz. Muaviye. Dolayısıyla Hz. Muaviye hakkında konuşulma bir mahal yoktur. O ona biat ederekten onu halife tayin etti. Ha ama kamil halifelik meselesi 30 seneki hadis sahiptir. Kamil halifelik orada bitti. Kamil halifelik şu demek. Yaptığı sünnet olması demek. Yani yaptığı peygamberin yaptığı gibi sünnet. Bu halifelik ne zaman bitti? İşte Hazreti Ali Efendimiz'den sonra bitti. Ama öbür halifelik devam etti. Ee, Ey Hasan dedi kalk buyur hutbe konuş. Bütün millet toplandı. Hazreti Hasan Efendimiz kalk. Hamdü Sena'da bulunduktan sonra Ey Yühennaz! Ey insanlar! inna Allah hedâküm bi evvelina ve hakkene dima'ekum bi âhirina. Allah bizim evvelimiz deden Muhammed Mustafa ile sallallahu aleyhi ve sellem sizi hidayete erdirdi, şirkten, küfürden, cahillikten, yavruluktan kurtardı. Sonumuzla yani benimle de kanlarınızı korudu. Yoksa yüz binler yine gidecekti. Ve inne muâvî nâzâni emrânene hakkü bîmînü. Muaviye benden çekişti. E bu hale hilafet hususunda ben talih'a yıktım. Bu işin hakkı benimdi. Ama ve inni teraktü haknen lidimâil müslimîn. Müslüman kanını korumak için terk ediyorum. Ve taleben <gülüyor> limâ indellâh, Allah'ın indindeki derecelere talibim. Dünya kimin olsun olsun. Bunun üzerine sahabe-i kiramdan bir cemaat şahitlik ettiler. E, hakikaten e, bu hadis e, Bukhari'dir, sabittir, sahiptir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hasan'ı kucağına alıp hutbeye çıkardı. Bir kere Hazreti Hasan da kucağında hutbe okurken İnnebniyâdâle seyyidün Benim bu oğlum var ya, Hazreti Hasan küçük. Benim bu torunum seyyiddir, efendidir, uludur. Leallallâhe en yuslaha beynehumâ en yuslaha bihi beyni fiyeteyni azîmeteyni minel müslümin yekûnü beyni uva makteletün azîme. Aralarında büyük harpler olan iki Müslüman cemaatın arasını Allah benim bu oğlumla sulh edecek. Onu da söylemiş. Ve böylece e, sahabe şahitlik etti bütün. Ben de duydum o hadisi. O dedi ben de duydum o hadisi. Hazreti Hasan Efendimiz'in de böylece yaptığı Efendim hakikaten büyük bir e, i̇ttifak sağladı O seneye cemaat senesi dendi O sene Cemaat senesi çünkü harp kalktı İnsanlar Birleşti elhamdülillah Bu kadar fitnelerden Sonra Evet e, Hazreti Ali Efendimiz sırf dönünce Bildi ki daha e, Vaktim kalmadı işte Şehit olacağını falan Hesap ederek bir takım şeyler konuştu Daha evvelce konuşmuyordu hiç Öyle şeyler bahsetti. Önce Envelce hiç konuşmuyordu. Ee, bu konuşmaları arasında, son konuşmaları arasında buyurdu ki Eyühennaz لَا تَكْرَهُ اِمَارَةَ مُعَافِيَ وَاللّٰهِ لَوْ فَكَتْتُمُوهُ لَرَأَيْتُمُ الرُّؤُسَ تَنْزِلُ عَنْ كَوَاهِلِهَا Yani sonunda artık kendisinin vefat edeceğini de anladı. Resulullah'ta önceden bildirmişti Muaviye'nin radıyallahu anh geleceğini. Ey insanlar dedi. Muaviye'nin hükümdarlığını istememezlik etmeyin. Vallahi onu da kaybederseniz, ondan sonra görürsünüz insanların kafaları boyunlarından ne soğan gibi kopartılıyor. Yani Hazreti Muaviye hakikaten dehalardandı, zekalardandı. Ve e, çok e, polis tükülatından tutun, İslam devletinde birçok e, şeyi okurdu. Efendim düzeni okurdu, fetihler dünyaya bütün İslam'ı yaydı. Hakikaten e, Hazreti Ali Efendimiz sonunda bunu da söyledi. Yani tabi Hz. Ali Efendimiz haklıydı. Onunla çekişmesinde haksızdı. Ama zaten Hz. Ali Efendimiz vefat edeceğine yakın bunu söyledi. Yani onu da kaybederseniz şimdi onu beğenmeyebilirsiniz ama sonrası çok beter olur. Onun için kerih görmeyin. Resulullah haber vermişti. Allah'ın emri vakidir. Buyurdular. Şimdi efendim kıyamet kopmadan evvel vuku bulacak Hadiselerden önemli bir hadise de nedir? Efendim Emevilerin saltanatı Hz. Muaviyeden sonra gelen Yezid sapığının yaptıkları ve o devreler Hz. Muavi Efendimiz hakikaten efendim ee, İslam'ı yaşadı, yaşattı sahabeyi korudu sünneti korudu ama ondan sonra neler oldu Hz. Ali Efendimiz dedi ya onu da kaybedersen Diyeceksiniz neler olacak işte haccacı zalimler neler neler hep Türedi işte ondan sonraki dönemde tabii Hazreti Hasan ve Hüseyin'in şehit edilmeleri Hazreti Hasan da şehit edildi O da nasıl şehit oldu onu da anlatacağız Hüseyin Kerbela'da Radıyallahu anh'a hep şehit oldular Allah şefaatlerine nail eylesin Amin Sübhane Rabbiyel Aliyyil Aliyyil Vâbü Elhamdülillâ Rabbil Alemin Salatü vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve alâ aliyyil sahibi ecma'in Allahümün nâ selükel cenneh Maqarrab Allahumma Muhammad sallallahu la illa azim rahim uzaktan yakından gelen bütün cemaatin hayırlı muratlarını ihsan eyle şerlerden emin eyle Askere gidenler sana emanet sen muhafaza eyle. Asker polis bizi korudukları gibi sen de onları mahfuz eyle. Ya Rabbi alimin hastalarımızdan acilci var. Dedelerimize deva, borçlarımıza edalar ihsan eyle. Fakir kullarını hazine-i kayyiminden halından merzuk eyleyim. Haramlardan, şübelerden beri eyle. Ya Rabbi bizden evvel ölenlere garik garik rahmet eyle, kabirlerini nur eyle, makamlarını cennet eyle. bu <gülüyor> فمات هذه الجماعة الحاضرين الفاتحة